ee, Ali İbrahim'i Ali İmran'ı alemlere ne yaptı? Alemler alemlere seçti. Alimler üzerine seçti. Şimdi Allah Azze ve Celle e, hadi şimdi İbrahim Aleyhisselam'ı vesaire geç Nuh Aleyhisselam'ı. Bizi ilgilendiren mevzusu Adem Aleyhisselam'dan bahsediyor Allah. İnsanların ilki. Ins insanların ilki, Tamam mı? O yüzden baktığımız zaman insanlık tarihinde bütün bunlar delildir ki insanlık tarihinde asıl olan nedir? Tevhid'tir. هنا مشروعيه الله في القرانه ما بيقول هو اذ مِنْ ربكم من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم ألست بربكم؟ قَالُوا بربكم شَهِدْنَا بلا شهدنا قالوا بلا شهدنا ان تقولوا يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بما فعل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 Ben azim günün azabından korkuyorum size. Yani Sizin üzerinize azim günün azabından korkuyorum. Yani ne, her ne kadar bir beşer, et, yani bir beşer bir topluluk inhiraf ettiği zaman Allah Azze ve Celle Resul gönderiyordu. Sadece ona ibadet etsinler diye. Allah Kur'an'da ne buyuruyor? وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا نُوْهِ اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَعْبُدُونَ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 Aslı demektir. Tamam mı? Mesela ne dersin? fatarallahu Alemi. Allah alemi fatr etti. Yani yarattı. O yüzden fıtrat kelimesi asıl da böyle yaratmak, ortaya koymak manalarını içerir. Tamam mı? Fıtrat kelimesi. Mesela dersin ki fatr al halka. Bir mahlûku fatr etti. Yani ne yaptı? Yarattı. Tamam mı? O zaman diyoruz ki fıtrat yani aslul hılka demek. Yaratılış aslı. Yaratılışın aslı demektir.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 İnnehum etec ve innahum etedhumu eşşeyatin şeytanlar onlara geldi fehtalethum an dinihim ee, on, onları dinlerinden saptırdı dinlerinden çevirdi onları ve harramet aleyhim ma ahleltu lehum onlara ben helal kıldığımı haram kıldı bu şeytanlar ve emerethum en yuşrikû bi ma lem unzel bihi sultanan Hakkında delil indirmediğim bir de şirk koşmalarını emretti bu şeytanlar insanlara. Bak ne diyor hadisin başında? inni خَلَقْتُ ibadi حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ Ben bütün kullarımı hanif üzerine yarattım. Doğru yol üzerine yarattım. Tamam mı? Yani şirkten meyledip, şirkten meyledip tevhir üzerine olma fıtratını yarattım ben. Tamam mı? Yine Nebis Aleyhisselam ne buyuruyor? اَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ve ma min mevludin, e, illa her çocuk fıtrat üzere doğar diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Fa ne yapar? Yuhewidanihi <gülüyor> ya onu işte Yahudileştirir. Ve <gülüyor> yunassiranihi veya onu Hristiyanlaştırır. <gülüyor> ve <veya> yumacisanih <onu Hristiyanlaştırır. gülüyor> Veya onu Mecusileştirir vesaire. Ama bak ne diyor eğer Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ma min mevludin, mevludin ala'l Her çocuk ne, ne olur? Fıtrat üzere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 Diyor ki sen onlara sorsan e, gökleri ve yeri kim yarattı? E, ayı güneşi kim bu Allah diyecekler diyor. Demek ki Mekke'deki müşriklerde bile ne var? Rububiye tevhidi dediğimiz tevhid mevcut. Yine Allah Kur'an'da buyuruyor ki: "Ve ale ensaeltehum men halaka? Men halakuhum? Onlara sorsan kendilerini kim yarattı? Allah diyecekler. Yine diyor ki: "Ve ale ensaeltehum" Men nazel men nazel Kim gök onlara sorsan kim gökten sana indirdi? Fe ahya bihil ardu min ba'di Ve öldükten sonra o yeri o suyla kim diriltti diye sorsan le <gülüyor> yekulun Allah diyecekler. Kul elhamdülillah. <gülüyor> Sende de ki hamd Allah'a mahsustur. Ekseruhum <gülüyor> la onların çoğu akıl etmezler bunu. O zaman fıtrat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 Uluhiyet tevhidine bir vurgu var. Diyor ki Rabbinize ibadet edin. Sonra ne diyor? Halakakum. Sizi yaratan Rabbinize. Neyle delil getiriyor Allah? Yani neyle onların üzerine hüccet ikame ediyor? Rububiyet tevhidiyle dikkat et. Şimdi uluhiyet tevhidini yapın diyor Allah. Yapın derken rububiyet tevhidin hüccet olarak. Çünkü sizi yaratan o olduğu için siz ona ibadet etmek zorundasınız. Tamam mı? O yüzden bak, e, siyaksı bak dikkat et hayatın çok önemli. Ya Yohannes, ey insanlar, o budu ibadetin kime? Rabbekum Rabbinize. الذي Sizi yaratan. O ki sizi yaratmıştır. Ve الذين من ve sizden öncekileri de yaratmıştır. Bak, rubiyet tevhidleri sıralıyor. La'allakum tetrakun umulur ki sakınırsınız. Şimdi bak, rubiyet tevhidin altındaki fiilleri devam et Allah. Elledi o ki c'alaleküm el arda firâşen yani sizin için bir döşek yaptı bir döşek kıldı. Tamam mı? Bir firaş kıldı yeri. Ve semâen binâen. Semâi da binâ kılıbak hep rububiyet tevhindeki fiiller. Yine isim sıfatla alakalı bunlar. Keza. Ve enzele mines semâi en. Ve e, gökten su indirdi. Fehrace bihi bu suyla çıkardı ne? minet temerâti rizkan lekum. Rızık olarak size el semeratlar çıkardı Allah.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 Kılan o, semayı bina yapan o, ha? gökten su indiren onunla ee, bize semeratlar çıkaran o. Bunları bildiğiniz halde ortak koşmayın. Demek ki onları bilmek rububiyet neyi gerektiriyormuş? Ortak koşmamayı uluhiyette getiriyormuş. Ha? O zaman bunların arasında telazum var, olmazsa olmazlık var. O yüzden uluhiyet evinde de fıtrayıdır. O yüzden bugün bir avama yani tasavvufun ee, aşırı tasavvufçuların işledikleri bu şirklerin... Tamam mı? Bu şirklerden soyutlanmış, bu şirketlerle hiç karşılaşmamış, fıtrat üzerine olan bir e, avama sor. Yoldan geçen birisini çevir. Onu Allah'tan gayesinde ibadetten sor. Hemen inkar eder, reddeder. Fıtratından dolayı. Hemen fıtratı onu iter. Anlatabiliyor muyum? Hemen fıtratı onu iter. O yüzden biz diyoruz ki uluhiyet evidinde de fıtrattan bir parça vardır. Yani uluhiyet de fıtri olması diye bir şey.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 Hakkıyla eğer iman ediyorsa. Bu uluhuye tevhidine. Tamam mı? Bu ikinci ferdi. Birinci fer tarih olarak insanların fıtrat üzere olması. İkinci fer ise... Fıtri, birinci fer tarih olarak insanların tevhidine tevhidi üzerine olması. Değil mi? Yine yani tevhid üzere olması. İkinci fer fıtri olarak insanların tevhid üzere olması. Üçüncü fer ise...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 etrafında itikafa durmaya başladılar. Mesela Allah Kur'an'da diyor ki eee ederken la <gülüyor> yauk Diyor ki onlar böyle konuşuyorlar. Diyorlar ki ilahlarınızı sakın bırakmayın. Vedi, sua, yaghu, yauk ve nesr. Bunların hiçbirini bırakmayın, terk etmeyin diyorlar kendi aralarında bunlar. Onların reisleri, şeyleri diyorlar bunu. Halbuki bunlar kim?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 hürmeti hak eden şey o da hürmeti kendi gör, kendisine göre alınacak. Sever rukye edecek. Ondan sonra gelecek bir secde edecek. Zaten zaten ibadetin ta kendisi bunlar. Ondan sonra şifa da isteyecek, yardım da isteyecek vesaire. O yüzden İs İslam'da Sedd-ü Zeray olayı vardır. Yani Sedd-ü Zeray e kötülüklerin önünü önüne ulaştıracak her şeyi yani kötülüğe ulaştıracak her şeyin önünü kesmek. Yani illa kötülüğün önünü kesme şartiyeti söz konusu değildir. Bazen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 Mesela Allah, yani ala kulli hal. bunlar böyle. Mesela Allah Kur'an'da buyuruyor ki fi an ve Biz her ümmete resul gönderdiğimiz için Allah'a ibadet edip tağuttan kaçınmaları için. Bak her Allah'a ibadet edip tağuttan kaçınmaları için. Dikkat edersen Allah'a ibadet edip tağuttan kaçınmaları için. Yani bütün resullerin demek ki davete buymuş. Tamam mı? O yüzden diyoruz ki insanlıkta